Hepinize merhaba. Teknolojinin karanlık yüzü sayfasında yine sizlerle birlikteyiz. Murat'cığım, geçenlerde senle konuşurken bu Amerikan Federal Uçuş Bürosu'nun 11 Eylül sonrası tabii yaptığı çalışmalarda internet üzerindeki saldırıları önlemek için uçuşla bağlantılı saldırıları önlemek için yeni bir takım önlemler aldığınız sistemler oluşturduğundan bahsediyorduk. Evet, evet, evet. Benim çok ilgimi çekti. Çünkü ben bir tarafına mantık bakmaya çalışıyorum ve de doğru buluyorum kendimce. Bunu biraz açıklayalım mı bugün nedir? Tabi hatırlıyor musun geçen yıl mıydı Şubat ayında şey olmuştu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Kanada'nın doğu sahilde ciddi bir elektrik kesintisi olmuştu. Evet. Yani bir taraftan çok trajikomik şeyler yaşanmıştı bazı Amerikalılar yürüyen merdivende mahsur kalmıştı gibi komik hikayeler de anlatıldı ama ötesi de çok ciddi bir süre bir teknolojik ayıpları olmuştu hatırlarsan. Ee, bu saldırılarda bile uzun süre şey zannedildi. Acaba bu bir yeni saldırı mı? İnternet üzerinden yapılan bir e, saldırı mı? Yani elektrik sistemlerine bilgisayarlar üzerinden yapılmış bir saldırı mı diye şüphelenildi. Çok benzer bir şekilde tabi Amerika'nın tüm altyapı kurumları, bunlar arasında işte Federal Uçuş Bürosu, Uçuş Dairesi de var. Onların da korktuğu şeylerden bir tanesi, bütün işte Amerika Birleşik Devletleri'nin etrafında uçan uçaklar kimleri indi kalktı ne oluyor gibi şeyleri kontrol eden mekanizmaya bir virüs bulaşıp ya da bir hacker saldırı yapıp tüm Amerika uçak ...mekanizmasını çökertebilir mi acaba? Yani bu bir anlamda hava trafiği bir anlamda değil... ...hava trafiğine karşılık alınmış bir önlem. Tabii tabii o da bildiğim kadarıyla işin içinde. Ve tabii onlar da benim de internetten gördüm... ...seninle paylaştığım haber de oydu, Çok yeni bir yapılanma içine giriyorlar. Hem zaten sistemlerini saldırılara karşı virüslere karşı koruyorlar. Ama bağımsız olarak ne olur ne olmaz diye... ...bilgisayarlar üzerinden yapılan saldırılara karşı bir... ...acil müdahale ekibi kuruyorlar. Aslında bir taraftan bunları konuşurken ürküyorum. Yani kötü niyetli dinleyenlerimiz de, de varsa yani e, kızmasınlar bana ama bu çok e, riskli bir durum gerçekten. Çünkü e, illa ki bomba ile saldırmak gerekmiyor hakikaten. Bu çok e, Terör terörizme açık bir nokta gibi tabii, geliyor tabii. bana değil mi? Üstüne peki, sor, hani fiilen o ülkede olmak bile gerekmiyor internet sayesinde. Evet peki bu noktada şu anda herhalde çok aslında güvenli bunlar ek ek güvenlik önlemleri almış vaziyette. Çok yani. emin değilim çünkü bazı konularda da hani tüm dünya Amerika'da dahil buna bir takım kurumlar son derece tesadüfen ayakta duruyorlar. Bunu biliyormak ve söylüyor olmaktan utanıyorum ama Türkiye için de bu doğru başka ülkeler için de doğru. Zaman zaman yaşanan olaylardan biliyoruz. Mesela bu Amerika Birlik Devletleri'ndeki Doğu sahilindeki e, şeyler e, elektrik kesintilerini ben aylar sonra raporunu takip edip okuduğumda şeyi öğrenmiştim. Bu bir bilgisayar sistemine bir, bir saldırı değil bir kötü niyet değil ama bir virüs yüzünden bu elektrik kesintilerini başlamış. Daha doğrusu elektrik kesintileri zamanında önlenememiş diyeyim. Peki şimdi burada aslında çok e, hakikaten riskli ve de... Hmm. ...çok kötü sonuçlar yaratabilecek bir, bir, bir konudan bahsediyoruz. Evet. Yani bu aslında teknolojinin karanlık yüzü öyle bir şey. Yani dibine girdikçe daha kararmaya başlıyor ve benim de içim kararıyor gerçekten. Ne Şimdi e, ne gibi önlemler alınabilir? Tekniğin ötesinde yani bu kadar kompütörize bir yaşamın içine girmiş olmak... ...bu kadar teknolojinin içine girmiş olmak bu tip konularda... Doğru mu? Doğru değil demek ki. Yani her anda bir takım riskleri başka taraftan çok açık. Şimdi şuradan başlayalım. bana bugün artık bir sürü noktada teknolojileşmeyi ya da bilgisayarlaşmayı önüne geçemeyiz. Yani... Mümkün değil çünkü bir taraftan e, maddi bir taraftan manevi baskı, bir taraftan e, artan iş hacimleri vesaireler hani eskiden belki bilgisayarlar yokken de bu iş yürütüyordu iki tane telsiz beş tane adamla fakat şimdi aynı hesabı yapmaya çalıştığında hani yüzlerce adamın sürekli orada çalışması lazım onun yerine yine iki kişi çalışıyor ama bir süre işte bilgisayarlar hallediyor. Hani ne yapılabilir? Bugün... Bu işin en iyi çözümünü tabii iş, işleri geri en çok bu riskleri onlar hesaplıyor askerlerin ne yaptığına bakmak lazım askerler teknolojiyi kullanıyorlar hem de çok güzel kullanıyorlar bilgisayarlaşıyorlar ama bir taraftan da eski sistemleri ne olur ne olmaz bırakmıyorlar o da bir köşede çalışır halde tutuluyor. Benzer bir şey yapmak doğru yani işte bugün uçuş dairelerinde bile işte biz, bilmiyorum bizim Türklerinde işte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü var mesela. Onlar da elbette bilgisayarlaşacaklar ama bir taraftan eski usul yöntemlere de acil durumda geçmek üzere bir köşede çalışır halde tutmak gerekiyor. Yani eski usul yöntemler yeni usul yöntemlerle aynı hızda çalışıp paralel bilgileri veriyorsa... Onu Burada yapamıyorlar çünkü yani? çok pahalı. Çünkü eski usulü çalıştırmak için çok daha fazla adamın orada olması gerekiyor. Ha bu eski usul yöntemin ayakta durması ne demek? İlgili insanlar şu an başka bir iş yapıyor olsalar bile aynı şirki, şey kurumun içinde e, bu konuda eğitimlerini almış olacaklar. İşte e, teknik düzen hazır olacak. Kağıtlar hazır olacak. Eğer bilgisayar yerine bir takım kağıtlar kullanılacaksa vesaire vesaire ve acil bir durumda en çok hızlı bir süre içinde bilgisayar sistemleri yerine Yedek insanlar çağrılacak belki evlerinden belki muhasebe departmanında çalışanlar bir süre muhasebe işi yapmayacaklar da gelip burada acil durum işlerini yürütecekler. Peki o zaman tekrar konumuza döndüğümüz takdirde yani bu havacılık sistemiyle ilgili onunla ilgili Amerika'da yapılan çalışmalarla ilgili daha detay bilgi var mı? Var ya da şimdi onların yapmış, yaptığı şey şu. Şimdi birinci turda kendi bilgisayarlarını teknolojik anlamda daha güvenli hale getirmeye çalışmışlar. Bu zaten 11 Eylül'den sonra hemen yapmaya başladıkları bir konu. Bu ne demek? İşte çok tipik bizim sürekli sıraladığımız var ya. İşte yamalarımızı güncel atalım. işte antivirüs programlarımızı yükleyelim vesaire gibi. İşin bu kısmını yapmışlar. Bunu bitirmişler. İkinci aşama. Tüm bilgisayarların güvenliğini merkezi olarak takip edecek bir... Teknolojiyi kurup bunu oturtmuşlar bu da çalışıyor şimdiki üçüncü aşamaysa e, yine de ne olur ne olmaz bütün bunların dışında bir acil bir şey olursa diye bir bilgisayarla ilgili bir acil durum müdahale ekibi ya da İngilizce onların söyleyişiyle Computer Security Incident Response Center kurmuşlar. Hı. Ha, bu merkez bu ekip ne yapıyor İşte bir köşede oturuyor hem günlük hayatlarında işte virüsleri şunları bunları takip ediyorlar hem de acil bir sistemin başına güvenlikle ilgili bir şey geldiği zaman 7-24 müdahale edebilecek bir ekip var. Nasıl yangına karşı 7-24 bir yangın söndürme ekibi orada besliyorlar artık bilgisayar e, problemlerine karşı güvenlik problemlerine bilgisayardaki güvenlik problemlerine karşı da aynı itfaiye gibi bir ekip bekleyecek artık orada. Peki bunun ötesinde yani bu noktaya gelmeden önce senin bir bilgin var mı gerek bizdeki e, sivil havacılık otoriteleri tarafından yani genel müdürlüğün altındaki otoriteler diyeyim e, tarafından oluşturulan belli bir takım zorunlu güvenlik önlemleri böyle bir e, kuralları var mı? Ee, ne yazık ki benim çok fazla bilgim yok. Bununla ilgili programdan önce e, yine Açık Radyo'da Uçan Şeyler program yapımcılarından bir tanesiyle telefonu konuşma şansım oldu. Ona da aynı soruyu sordum. Yani dedim ki Türkiye'de ne yapılıyor bir şey biliyor musunuz dedim. Onun da cevabı çok fazla bilmiyorum ama hiç sanmıyorum oldu <gülüyor> ne yazık ki. Yani şimdi nasıl mesela bankalara bir takım güvenlik e Önlemleri almaları konusunda artık uyarılarda bulunuyor. Uyarı değil artık resmen ya, bir düzenleme genel geler var. Genelgeler var. Genelgeler var, regulasyonlar var. BDDK bu konuda son derece düzgün çalışıyor. Ama bu havacılıkla ilgili olan, bu havadaki uçuşun planlamasıyla ilgili olan noktada var mı yok mu şu anda bilmiyorum. Aslına bakarsan Türkiye'de bununla ilgili düzenlemeyi yapması gereken kurum Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Bizim de yapma, yapmadığından korktuğumuz kurum zaten kendileri. Evet bence biz bu konunun biraz üzerine gidip yani aslında e, bir araştırıp sonra e, e, en azından ge gelecek haftalarda bilgi verelim dinleyenlerimize. Yani e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile bir bağlantı ve ne tip security'ler kullandıkları konusunda... Bir vatandaş olarak. <gülüyor> Bilgi e, edinme hakkımızı kullanıp. Evet. Böyle bir yöntem izleyelim. Deneyelim bakalım. E, sonuç olarak tabii ki sen bütün bu önlemleri doğru buluyorsun. Elbette. E, ama... Ben bunu güzel bir şey olarak görüyorum. Başka bir açıdan bakınca hani beni mutlu etmek zordur biliyorsun. E, 11 ölünü üzerinden ne kadar zaman geçti daha yeni mi yapıyorsunuz diye sormadan edemiyorum. Ama yine de bunun bugün bile olsa Amerika'da yapılmış olması iyi bir şey Bilgi güvenliği, tüm dünyadaki genel bilgi güvenliği açısından iyi bir önlem. Çok yakın zamanda Türkiye'de de benzer çalışmaların ol, olmasını ümit ediyorum. Evet, ben, ben bugün nasıl olsa vardır diye düşündüğüm <gülüyor> <gülüyor> güvenlik önlemleri sinsilesinin aslında yeni oluşmaya başladığını senden öğrenerek artık iyice şaşırmış durumdayım. Ee, ama umarım Türkiye'de de en kısa zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Belli başlı teknolojik önlemleri, güvenlik önlemleri almaya başlar. Ee, ben de şöyle söyleyeyim. Umarım biz e, yanlış biliyoruzdur. Biraz da polyandacılık yapayım. Sivilcelik Genel Müdürlüğü'nün bu konuda çalışmalarını yapmıştır. Zaten tamamlamıştır. Tüm her şey tamamdır da vatandaş olarak bize haber vermeyi unutmuştur. Hiç itiraz etmeyeceğim inan. <gülüyor> tamam biz de bunu açıklayacağız. Böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar görüşmek dileğiyle. Ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat Loster. Hepimizden hepinize Güvendi günler. Hoşça kalın. İyi akşamlar.